Loçkan Loçkan Loçkan o kadar yorgun ki O kadar çok uykusu var ki Ölüyor ölüyor yani Eve nasıl süreceğim bilmiyorum Dün gece Ufacık bir şey yazdım Onu bile paylaşamadım yani öyle bir Baygınlık olmuş canım buz tutmuş Onunla uğraşmam gerekiyor o yüzden Biraz bekleteceğim seni Seni burada bırakacağım tamam mı Burası da Şey değil Yeterince Sıcak değil ama en azından seni dışarı çıkartmayı Üşürsün Tamam mı birazcık... lan Çeviri Hiçbir şey diyeyim mi? Donuyorum. Hiçbir şey yaramadı. Hiçbir işe yaramadı bu. O yüzden Ne yapıyoruz? Eğer camım böyle Epey bir Buzlanmışsa kesinlikle uzun bir süre beklemen gerekiyor zaten. Sonra... ...bütün fanı cama çevireceksin. Keşke araba tamamen güzelce ısınmış olsa da işe yarasa ama... ...ısınmasını beklemeden fark etmez. Soğuk da olabilir. Klimayı açacaksın. Fanı ya da. Bu sırada aracın içinde olmasan da olabilir. E sen rüzgarın ne seviyede olacağının önemi yok. Çünkü esecek herhangi bir şey camdaki buzdan daha sıcaktır. O yüzden de zamanla. Ama zamanla. Neyse. Biliyorsun gereksiz bilgiler konusunda önerimi tanımam yani. Bugün de nasiplendi. Mutlu musun? Onu ben bilmiyorum. Mutlusunlar. Ay soğuk. Ne? Neyse. <gülüyor> Dün bir şey fark ettim. Ayla çıkarma. Dün daha önce kaydettiğim tüm kayıtlara bakayım dedim bir defa. Yani nasıl diyeyim? Bir şey fark ettim. Önce böyle bir iki kayıt dinledim. Ok, istisna dedim. Her kaydın başında, her kaydın başında sadece bir şey diyorum. Güzel bir vaktin olunca, uygun bir vaktin olunca. hayatını bulunca... dinle yani... ben kendi telefonumdan şey yapabildiğim için... bakabildiğim için... hızlı hızlı hepsine bakabildim çünkü bende kayıtlı yani... <gülüyor> açması daha kolay... çözüldü bayağı... açması daha kolay... Bu yüzden hızlı hızlı bakabildim ben ama eğer sen şey yapabilirsen başka bir şekilde bakabilirsin her şeyi ha sayfadan o şekilde bakarsan biraz uğraştırır belki ama hep mesela aynı şekilde açılışı yaptığımı görebilirsin yani farklı ses tonlarında ama aynı şekilde. bedeller ödedik ya. Ne bedeller ödedik yani? Hala da ödüyoruz. Hastadır artık sistemle edemiyorum ya. Bunlar ya aklıma öyle gelmiyor yani. gerçekten kim olduğumu artık o kadar bilmiyorum ki <gülüyor> aklıma böyle şey geliyor yine diyorum yani bir sürü şey geliyor evet doğru ama Benim bu akrabalarımla oturduğu bir tane ilçe vardı ya Oraya gidiyorduk bazen çalışmaya Bir kaç kere gitmişizdir herhalde Hatta Bize tiramisu bile yapmıştır <gülüyor> Sağolsun Hani o zamanlara dair bile Belki o güne dair bile Belki o anlara dair bile her çok anı var ki hepsi o kadar güzel ki benim mesela ilk başta şeyi fark edememişim işte artık bilmiyorum senin kendi içinde böyle oluşan böyle tatlı bir kıskançlık mu yakıyor da Bilmiyorum. Öyle görmüyorum öyle düşünmüyorum zaten ya da öyle hissetmiyorum ama o gün hatırlarım yani. İstesek yapar mı? Yapar tabi herhalde ben istiyorum yani. Ciddi misin? Şu an kalkacak bunun oracık yapacak yani yapabilecek yani. Evet dedim, yapar dedim yani benim. Off <gülüyor> Sonra sen beni izliyorsun Arıyorum Konuşurken yanımda değildin Ufak bir işim vardı onu yapmaya gitmiştim Sonra tam konuşmayı bitirmeye yakın Gelmişsin Ve şey Aaaa şey ile Allah. Çünkü o kadar güzel bir kış güneşi var ki Yoruldum bakmaktan Kapattım kalbimi Aa, Azar coşar deli gönül Bu gözlere helal görür Hasret bana göre değil Şuranın fotoğrafını sana atmak isterdim ama Canım İstanbul'u Sen bu halleriyle gördün zaten Biliyorsun Fazlasıyla aşinasın O yüzden atmayacağım Yani dikkatim bu kadar dağıldı ki şimdi aklıma geldi. İşte Sonra bir çalışmaya devam ettik. Çünkü hemen yapamayacağını da söylemişti. Çalışmaya devam ettik. Sonra sen Bana öyle bir bakıyordun ki Dedim acaba ne oldu? Değişik olan ne? Diye bir düşündüm. Farklı bakıyordun çünkü bana İçten içe neyle alakalı olduğunu Da anladım Sana sordum sonra Dedim Loçkan Ne oldu dedim İşte dedim Hiç ya öyle bakıyorum dedim Söyle dedim Bir şey oldu yani Bir şeyi sormak istiyorsun ya da bir şeyi konuşmak istiyorsun <gülüyor> diye sordum sana hiç şey şeyi fark ettim dedi acaba dedim akşamın bu vaktinde bir şey yapsam canım bir şey istedi diye birine bana yapmasını söylesem acaba kim olurdu falan ya da var mı öyle birisi dedim ben dedim saçmalama iloşku tabi ki de var senin için dedim işte Bu Eski Çalıştığın yerdeki <gülüyor> Neyse bir şey demeyeceğim Kız <gülüyor> Bir trolleyecektim belki ama Neyse o no, kız yapar yani gayet de senin için sonra senin ufaklık her türlü yapar yani ortalığı yıkar yapar saçmalama dedim üzülme dedim ben yaparım dedim senin için her saatte bak düşün sana bak hani şey değil bu böyle artistlik yaparcasına falan değil ama seni yemin ediyorum gerçekten bu sabah kafamı yataktan kaldırdığım anda hissettiğim hissiyat var ya o hissettiğim şey dedim ölüyorum herhalde ya. yani uykusuzluktan yorgunluktan dedim ölüyorum herhalde ne yapabilirim ki şu an gibisinden düşünüyordum ben yani bir an önce kendimi yatağa atıp bayılmam gerekiyor diyordum ama şu an <gülüyor> şu an bu haldeyim yani buz gibi hava arabamın buzlarını çözdüm içine sıcırık yapmaya çalışıyorum çünkü neden Of. yine aynı aynı aynı biliyorsun gün pazar bugün pazar günü olunca benim Sıklıktan geldiğim bir yer var. Yine oradayım. Yine aynı ana. Zaten kendi kafamda yaşıyorum ama... ...tekrardan yaşıyorum işte. Buracıktasın. İşte... ...o dirayeti işte insan içinde öyle bir oluyor ki. Senin, sen kendi dişelendiğim hemşehrini senin için arabanın içine sıcak yapıp Rahat ettiğini bilmek Bu kadar Kayıcı bir duygu ya Hala da diyorum buna Hala da Kayıcı bir duygu ya Sen de şunu bil yani Laçkan Bu at Böylesine bir deyi hissettiğim Kendimden bu kadar vazgeçercesine. Bir şeyler istediğim onun için ve aynı seviyede aynı seviyede karşılık bulduğum Başka hiçbir durum olmadı, hiçbir şekilde. Of ya. O kadar... Of. Hani böyle var ya etinle kemiğin ya anlıyor musun? Etinle kemiğin. Böyle sırasım geliyor ya? Yine de vampir olup çıkacağım ya. Gerçekten vampir olacağım ya. Fena da olmaz da Allah kahretmesin. Şu mezar taşlarına baka baka hafızamı kaybederim Böyle bir şey varmış ya. Neyse sonuç olarak sen bir şey istediğin anda senin için yapacak hayatında üç kişi var. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> evet tamamen rahatlıkla isteyebileceğim. Arkadaşın küçüklük. Yani elimden geldiğince ben, ama her zaman ben yani. Cık. Yine diyorum şey yapıyorsun ya böyle, ha başıma kalık. <gülüyor> Bana hani, ne istediğimi yaparım bir, ikincisi bu öyle bir şey değil. Düşüncesi gerçekten yani. Bu sabah uyandığımı tek yapmak istediğimi tekrar uyumakta. Hayatı böyle şeylerden dolayı seviyorum. Elbette ki uyanır uyanmaz insanın toparlaması ya da işte bir şeyler kendine gelmesi zaman alıyor falan ama insan böyle şey olabiliyor yani dibine kadar bencil olabiliyor bana ya işte. Şu an uyumam gerekiyor ben onu biliyorum. Düşüncesinde olabiliyor. Ama bakıyorum yani senin için her zaman kendimden geçtim yani. Of. Ama işte bunun karşılığında de bak hiçbir zaman bu işi bu noktaya getirmek istemiyorum. Ya da böyle düşündüğümü salmanı istemiyorum ya da seni de böyle düşünmeden biliyorum Nautika. Ben sana her zaman dedim yani. Mesela sen bana herhangi bir şekilde karşılık vermiyor olsaydın da. Şeyden bahsediyorum tabii ki de. Eee sana diyordum ya ben sana hak ettiğini veriyordum. Hak ettiğin inceliği gösterer gösterdiğimi söylüyordum. Bu senin olduğun kişiden, yapından, karakterinden, tatlı yanaklarından, <gülüyor> tırnak içinde zaten öyleler ama tırnak içinde öyle yaptığımı söylüyorum. Ondan dolayı şey yapıyordum yani. Sana bu yap şey tavrı, ilgiyi gösteriyordum. Böyle bir kadın böyle bir, böyle bir alakayı hak eder ya da Böyle muamele görmeyi böyle tavır görmeyi hak eder Hep bunu diyordum yani Ya düşünüyorum Düşünüyorum da başını döndürürdüm ya. Sonra zaten iş hak ettiğin da işte hak ettiğin ötesi falan ondan çıktı gitti yani. Farkında değildin ama sen de bana öyle incelikler gösteriyordun ki ben bile görmüyordum. <gülüyor> tamam şaka yaptım. Bir tanesini açıkça bir sana arkadaşlığımızın işte ilişkimizin falan neyse her aşamasında yani ne bileyim adım adım açılan her aşamasında belki gelmemiz gereken noktalara gelmesinde bile geldiği zamanlarda bile her zaman o kadar çok yapabildiğin kadarıyla bir şeyler imkan verdiği kadarıyla o kadar hakkını verdin ki yani onun ötesine de geçmeye çalıştın ki bir insan başka bir insanın nefesi olmak neden ister ki? Verdiği bir nefes olmak, verdiği bir nefeste can bulmak, sarhoş olmak, aşık olmak, kendinden geçmek niye ister ki? İşte burada bu noktalarda karman çorman ya da alttan girip üstten çıkarcasına konuştuğum noktalar oluyor belki ama. İşte bunu soruyorum yani. <gülüyor> Aynen kardeş. İşte diyorum ki, işte kendime bakıyorum bir şey işte aslında büyütmeye falan gerek yok. Okey yani ikimiz de insanız ama yani böyle bir hissiyatları hissiyata bürünmenin... bürenmenin. ...böyle bir hissiyata insan nasıl bürünür ya? Onun nefesi olayım. Nefesinde sarhoş olayım. Derisinin içine gireyim ya. İçine böyle... böyle ...aradan sızayım ya. Bütün vücudu ben olayım. Bunun arkasında sadece Olduğumuz kişiler Gösterdiğimiz tavırlar Duruşlarımız Karakterimiz, yapımız Ve bunun karşılıklı olarak deli gibi seviyor olmamız mı yatıyor? Yoksa daha fazlası mı var? Sormadan edemiyorum bunu Hiçbir zaman da yapamayacağım hep öyle olacak benim için. Diyeceğim yani her zaman her zaman. Fazlası vardı. Bugün ağlamayacağım. Bugün ağlamayacağım, bugün ağlamayacağım. olur ya <Gülüyor> canım her şeyim sende <Gülüyor> yaşamıyorum bile şu oturduğun yerde aptal çantam duruyor o deli dolanlarımızı geçiyorum nasıl geçebilirim ki ama o bakış birbirimizin yüzünü önce sarılışımız dili gibi sarılışımız arkasından neyin gelmek üzere olduğunu bilişimiz sonra yavaş yavaş kendimizi geriye doğru bırakıp yüzlerimizin burunlarımızın böyle tip tipe gelip saniyeler içinde ha ...sevalcımın böyle yangına dönüşmesi. Ama nasıl bir an... ...nasıl bir an... ne ki, niye ki ya, bu heatte herhangi bir çaba diye diye neden neden çabalıyorum? Niçin çabalıyorum? O kadar güzel bir şeyi bırakıp hayatıma devam etmem işte. sadece burada olmam değil ki bunu düşündüren bana her zaman <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok o kadar çok kimseyle paylaşamıyorum seni her zaman hayallerimde her yerde <gülüyor> diyorum ben düşelim ya gerekirse düşelim ama. Nereden noktaya geldiğimizi unutmayalım asla. Hep didişelim, belki kavga edelim ama barışalım yine. <gülüyor> Kavgalarımız bile bizi güçlendirsin, yıpıratmasın. konuşup konuşup bırakıp gitmek istemiyorum. Böyle bitirmeyi sevmiyorum. Afeloçka. <gülüyor> Afeloçka'm. Seni çok seviyorum. Hoşçakal. Devam edemeyeceğim. binlerce şey var ki her böyle sanki ateşe atılan bir yakıt gibi yani bir odun parçası gibi her aklımda, her düşündüğümde, aklımda herhangi bir söylediğim bir şeyi geçirdiğimde o kadar harlanıyor ki hiçbir zaman sönmüyor o ateş sönmediği sürece o ateş her zaman harlanacak her zaman harlanacak <gülüyor> bir de bana sitem ediyorsun o tatlı kızışların yok mu içinin kıyılmaları işte bu <gülüyor> dışarı çıktığımda <gülüyor> beni işte Yüzünü çok az gördüm. Yüzünü çok az gördüm. Başka niye böyle yaptın? Zaten, zaten kavuşamıyoruz. Yüzünü gördüğümde hoşuma gitmiyor mu? Tabii ki de gidiyor ama kapattığında her şey o kadar cehennem oluyor ki her şey yakıyor içim yakıyor şu bakışlara bak diyorum ya şu gözlere bak diyorum nasıl benim için parlıyor diyorum <gülüyor> kendimin farkında bile değilim ne halde olduğundan farkında değilim ama Oysa ki, o kadar çok anlaşılıyor ki... Her şeye rağmen... Her şeye rağmen hala da... ...birbirimize böyle bakabiliyoruz. Çok ilginç ya. Hala kendimde bilmediğim yanlarımı fark ediyorum. Bilmediğim yanlarım açılıyor. Nasıl bir adam oldum çıktım anlamıyorum. <Gülüyor> Şöyle elim arkaya uzatsam bilsem ki boşluk gitmeyecek yani boşluğa gitmeyecek sen tutacaksın bilsem ah oh, bilsem. <Gülüyor> olmaz ya. <gülüyor> Kendine iyi bak. Görüşürüz. Seni çok seviyorum.